Kibirli gül. Çölde hiçbir canlının hayatta kalamayacağı yerde bir mucize gerçekleşmiş. Büyüleyici güzellikte bir gül yetişmiş. Küçük bir tomurcuktan küçük bir çiçek yeşermiş. Daha sadece taç yaprakları olsa da herkesin o güne kadar gördüğü en güzel şeymiş. Gülün hemen yanında da iki kaktüs büyümüş. İsimleri Ted ve Mos'muş. Ted kısa, Mos da uzun boylu kaktüsmüş. Kendilerine ait eşsiz şekilleri varmış ve aralarında bir gül olduğu için çok mutluymuşlar. Aramızda bir gül yetişmesi sanki bir sihir gibi. Gerçekten öyle Ted, gerçekten öyle. Bekle. Adını neden sihir koymuyoruz? Ha, bu harika bir isim. Sihir. Böylece güzel gülün adı sihir olmuş. Sihir sıradan bir gül değilmiş ve iki kaktüs de bunu iyi biliyormuş. Normal bir çiçeğe göre çok yavaş büyüyormuş. Bu durum Tedlemos'u çok sevindiriyormuş çünkü uzun süre orta kalacağı benziyormuş. Zihir çocukken çok yaramazmış. Mossa çimdik atar sonra suçu Ted'in üstüne atarmış. Şunu yapmayı keser misin sen Ted? Bu numara bayatladı. Ne numarası? Yoksa içimde depoladığım suyu içmemden mi bahsediyorsun sen? Ama bu numara değil ki. Bu şekilde hayatta kalıyorum. Sen de içindeki sudan içebilirsin. Bu kadar basit. Ey, bu iğrenç. Canın ne istiyorsa yap ama bana anlatma. Çimdik atmayı da bırak. Çimdik atmak mı? Yüce Tanrım. Yine gözlerin açıkken mi uykuya daldın sen? <gülüyor> Aynı bahaneyle gelme. Bunu daha önce de yaptın ve sıkıldım. Öyle olsun. Ama neden sıkıldın dahi çocuk? Çölün ortasında dikilmekten mi yoksa? O zaman neden biraz dolaşmıyorsun ki? Kök de senin, hayatta senin. Ha, beni çimdiklemeyi bırak tamam mı? Ha, seni çimdiklemiyorum. Gözü açık rüya görmekten vazgeç artık. Kaktüsler bunun üzerine saatlerce tartışırmış. Küçük ve masum gülü kimse suçlamazmış. <Gülüyor> Ted de, da kaktüsmüş ve ikisinin de içinde bol miktarda su varmış. İkisi de sihire su verip sağlıklı kalmasına yardım ediyormuş. İkisi de onu çok seviyormuş. Ama yeterince su içmezse öleceğini söylemeyi unutmuşlar. Aradan aylar geçmiş ve sihir büyümüş. Sonunda dünyada açan en güzel çiçek olmuş. Pırıl pırıl yaprakları ve katmanları varmış. Rengi parlak kırmızıymış. Şaşırtıcı bir şekilde tehten daha uzun boylu ama yine de mostan kısaymış. Her iki kaktüs de sihirle gurur duyuyormuş. Kökleri kumun altına yayılmış ve onu toprağın üstünde dimdik tutmuş. Most ne zaman isterse yıkanmasını sağlıyor... Deve dalını açarak sıcaklarda susuzluğunu gidermesine yardım ediyormuş. Değişen bir şey yokmuş. Sihir iki arkadaşını da seviyormuş. Aylar geçmiş ve sonunda çöle bir ziyaretçi gelmiş. Bu deve üzerinde bir turistmiş. Ne? Gül mü? Çölde mi? Bu şimdiye kadar gördüğüm en güzel ve en sihirli şey. Turist iyice yaklaşarak çiçeği incelemiş. Sonra bir tas su alarak sihirin önüne koymuş. Susamış olmalısın küçük çiçek. Bekle, küçük spreyimi bulayım. Sana banyo yaptırma zamanı geldi. Ama sihir onu dinlemiyormuş. Tasın içindeki sudan yansıyan görüntü onu büyülemiş. Bu kendi yansımasıymış. Gerçekten dünyadaki en güzel çiçek benim. Şu duruşa bakın. Aha, şu parlak kırmızıya bakın. Kalın yapraklar. Harika görünüyorum. Şimdiye kadar Ted Lemos'a benziyordum. Onlara ihtiyacım var sanıyordum ama yokmuş. Asıl onların bana var. Onları çekici gösteriyorum. Turist, spreyini bulduktan sonra... Tastan su çekerek sihirin üstüne püskürtmüş. Damlalar sihiri daha da büyüleyici göstermiş. Aman tanrım, aman tanrım. Şu görünüşüme bakın. Hmm, bu çiçek gerçekten çok güzel. Ah, teşekkürler yabancı. Bu çiçeği yanıma alırsam beni herkese çok çekici göstereceğinden eminim. Şehri görmek istersin. Öyle değil mi? Şehri mi? Ah, tabii ki şehri görmeyi çok isterim. Ah! Gövdedeki o yara ne? Ha, kaktüsler yüzünden olmalı. Herkesin seni görmeye geleceği bir bahçede güven içinde olmayı hak ediyorsun. Turist gövdesindeki o sıyrığın Kedin verdiği suyu içmek için eğildiği zaman olduğunu bilmiyormuş. Ayrıca ait olduğu topraktan söküldüğü zaman ölebileceğini de bilmiyormuş. Bekle, seni köklerinle çıkartayım. Ama kaktüslerin ikisi de şehrin bulundukları yerden çok uzakta olduğunu biliyormuş. Sihir de büyülü bir çiçekmiş. Sıradan bir gül değilmiş. Zorlu çöl şartlarında o kadar uzun bir yolculuğa dayanamazmış. Yerinden söküldükten sonra sihirin uzun süre yaşayamayacağını biliyorlarmış. Turist kökleri sökmek üzereyken hiç düşünmeden dikenlerini <gülüyor> batırmışlar. Ah! Bu ne sizi aptal kaktüsler! Öfke ve acı içindeki turist mosu yumruklar. <gülüyor> Ancak kaktüs olduğu için ona hiçbir zarar verememiş. Aksine dikenler eline battığı için daha da çok yaralanmış. Ay. <gülüyor> Aptal olan kimmiş insan? Aferin sana Mos. Turist kaktüsün kendine güldüğünü duyamasada, ölü olduğunu düşünüyormuş. Daha çok sinirlenmiş. Ve tede bir tekme atmış. Ancak yine... Ah, ay! Ay! Ay! Ay! Ay! <gülüyor> Artık durması lazım Turist üzgün bir şekilde devesine binerek oradan ayrılmış Teblemos içten kahkahalar atmış ama Sihir hiç gülmüyormuş Nasıl cüret edersiniz? Beni neden kıskanıyorsunuz? Kıskanmak mı? Sihir sen olanları anlamadın galiba Seni oradan kendi çıkarları için sökecekti Seni hiç önemsemiyordu ki benim için neyin doğru olduğuna nasıl karar verirsiniz? İki çirkin kaktüssünüz. Oysa ben, bu gezegendeki en güzel çiçeğim. Duymadınız mı? İnsanların bana geleceği güvenli bir bahçede olmalıymışım ben. Sihir, bu kadar kibirli olmamalısın. Peki neden? İkinizi özel kılan şey ne? Aa, suyu yıllarca tutabiliriz. Sen nasıl hayatta kaldım zannediyorsun? Ama sihir onu dinlemiyormuş. Şikayet edip iki kaktüse hakaret etmeye devam etmiş. Bir daha su içmek için Ted'e doğru eğilmeyeceğine yemin etmiş. Güzel boynu zarar görüyormuş. Ciddi misin? Bir daha su içmeyecek misin? Güzel. Ted onunla yeteri kadar ilgilendik. Artık başının çaresine bakmalı. İki kaktüsünde kararı kesinmiş. Sihirle konuşmayı bırakmışlar. Küstah bir şekilde davranmaya başladığı için ona kızmışlar. Sihir ilk birkaç gün çok mutluymuş. Köklerinde kalan su onu taze tutmaya yetiyormuş. Kaktüslerle ilgilenmiyor, kendini onlardan uzak tutuyormuş. Ama bir hafta sonra kendini zayıf hissetmeye başlamış. Dik durmaya çalışıyor, zayıflığını kaktüslere göstermek istemiyormuş. Ancak köklerindeki tüm suyu kullanmış. İçinde bir şeyler dağılıyor ve solmaya başlıyormuş. Sihir, gururu bir kenara bırak da biraz su iç. Evet Sihir, biraz su içtikten sonra yine dünyadaki en güzel çiçek sen olacaksın. Ah, hayır, asla! Asla! Su içmeyeceğim. Yıkılsam da. Bir gün daha geçmiş. Ve sihir tamamen solmuş. Sersemlemiş ve zayıfmış. Derken ağlamaya başlamış. <gülüyor> Bunlar neden başıma geliyor sanki? Çünkü hayatta kalmak için suya ihtiyacım var kibirli çiçek. İzin ver de yardım edelim bari yardım mı etmek istiyorsunuz? Solmak istemiyordum ama karakterim yüzünden bu haldeyim. Artık hatamı anladım. İkinize de korkunç davrandım. Bunu hak ettim ben. Gerçekten çok üzgünüm. Ted hiç vakit kaybetmeden sihiri hızla sulamaya başlamışlar. Az vakit almış ama sihir yeniden köklerinin üstünde durmaya başlamış. İkinizden de özür dilerim. Beni affedebilecek misiniz? <gülüyor> Çoktan affedildin bizim küçük sihrimiz. Üç bitki yine mutluymuş. Sihir hatasını fark etmiş. Kibir oldukça pahalı bir duygudur. Bizi kibrimiz yönetiyorsa, bunun için çok ağır bir bedel ödemeye hazır olmalıyız.